niyatan hada 'ala 'ala اللهم صل على شفيعنا محمد الله صلى على سيدنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بك من الشياطين اعوذ بك ربى احطرون بسم الله الرحمن الرحيم رحمته الله ان الله يغفر له وجميع Geçenlerde bir Anji olduk Birkaç günler oldu Orada Hayro haberler aldık Kısmen kalbimizdeki Stentler damarlar açık Şah damarımız da açık stentimiz ama işte bir tarafta yüzde otuz bir tarafta yüzde otuz beş yine tıkanma başlamış. Şah iki tarafında başka yerlerden işte tecavüye başladık. Şeker devamı bozuk gittiği için bunun bütün damarları takip etmesi kaçınılmaz oluyor. Onun şekeri düzene sokamıyoruz. Bugün de bir operasyon geçirdim. Ee, sabahtan öğrende Bağazak ile alakalı, Kolon Bağazak Ondan da tehlike haber aldım. Elhamdülillah, hıbet çok bir buçuk litre bir ilaçlı su içirildi. O ilaçlı sudan dolayı tabii çok sürgün oldu. Düşün tamamen içine dışarı attı. Ondan sonra şekerimiz düştü. Ee, Buradan dolayı uykuda uyanmadık geceden be Ve ağzımızda da bir hararet yapıyor. Çok kuruluk yapıyor elhamdülillah. Şimdi şeker 60'lara düşmüş. Ama şu, şimdi bir şeyde şekerli bir şey istedimde geldim. Siz Allah için geliyorsunuz, maçları bırakıyorsunuz, gizileri bırakıyorsunuz, Allah için geliyorsunuz. Onun için ben sizi bırakmam. İnşallah gelirim, Allah giderim. Yani az da olsa <gülüyor> mübarek Cuma gecesidir. Ağaç, keyif ve hadis bir ters yapalım. Meclisimiz ilim meclisi olsun. Ve böylece hemen evet biz ahm olarak çıkabilirim inşallah. Allah'a Şimdi evvela birkaç ilanlarımız vardır. Onları yapalım. <gülüyor> Al depremi ertiş depremi tabi bize tesir etti, mahzun etti insanlar. Çok zor durumlarda kaldılar, hâlâ renkaz altında insanlar var. Şu anda bile yüz saat küsur olmuş, canlı çıkanlar oluyor. Allah yaşatırsa yaşatıyor, kurban olduğum Allah. Bebekleri yaşatıyor, büyükleri yaşatıyor. Allah Teala ecelle, ölüm ecelle dedi. Allah Teâlâ bir an evet. Enkaz altında kalanların çıkarılması nasip eylesin. Amin. Allah ölenlere şehadet nasip eylesin. Amin. Şehitlik bakan ihsan eylesin. Amin. İmanlı ölenlere rahmet eylesin. Amin. Karı ve nur eylesin. Amin. Eline Amin. Çok yaralı olan iki bin küsur. Allah yaralılara acil çifalar ihsan eylesin. Amin. Amin. Allah'ın yaralarını sarsın. Allah ihsan eylesin. Amin. Amin. Abi. Ne diyelim? Rabbimiz imtihan edilecek. Rabbimiz <gülüyor> bu dünyayı imtihan yurdu olarak yaratmıştır. Böyle nebluverdeku bir şey. Mutlaka sizi bir şeyle imtihan edeceğim. Buyuruyor. Şimdi de kar geldi, soğuk geldi oralara. Kaldılar çazırlar orada su bastı. İmtihan üstüne imtihan. Kurban olduğum Allah. Cuma, ya Rabeyecim. Amin. Cuma olduğum Allah. Şu cemaatimiz O bölgelerde hava ısıt ya Rabb'im. Amin. O çöl çöllerde Havaları ya Rabb'im. Amin. Pire ya Rabb'im. Soğuk kaldır ya Rabb'im. Amin. Amin dolayı ya. Allah kabul eylesin. Ben etmiş olanlar için. Buyurun. Eşkeden la ilahe illallah ve eşkedenne Muhammeden Abdü Resulü'nün. <gülüyor> <gülüyor> kabul eyleyip şubalık saatte bu şehadetlerden hasıl olan dağlar gibi fevapları ve rahmetleri kabirlerine ihsal eyleyip. Amin. Amin. Rabbim kazaya rıza göstermeyi, hükmüne itaat etmeyi, teslim olmayı, boyun eğmeyi nasip eylesin. Allah'ım itiraz etmekten muhafaza. Mevla'nın işine itiraz yoktur. O hikmeti ne yapar? O bilir de yapar. Ama bizi de itaat ediyor bu tarafta. Yardım edecek miyiz? Dua edecek miyiz? Dertlenecek miyiz? Bunlar hep imtihandır. Onlar rahatsız gel, de asıl oluruz. Müminler tek çeşit gibidir. Kimisi seyrede defat etmiş, kimisi. Elinde tesli etmiş, kimisi. Namazda vefat etmiş. Ne insanlar var? Ne kullar var? Senceleri aldığım kuluma imanlı olarak öldüysek şehadet yazar Allah buyuruyor. Bu hadisi kutsuya dayanarak onlar hakkında şehitlik niyaz ediyoruz. Ondan sonra Nurettin Can hocamız vefat etti. Ben de kendisinden okumuştum. 3 ay kadar 80'li yıllarda 80 2 midir 3 midir vizeden geldikten sonra Kartal'da imam idi. Ben de o zaman, baba da zengin zamanlarıydı, bir Mercedes araba vermişti benim altına, bir de şoför tutmuştu. Ben bazılara geziyordum ve ders okumaya gidiyordum, okutmaya gidiyordum, Kartal'a öyle günlerce birkaç ay derse gittim ona. Çok çile keşidi, ailesi 25 nüfus, bütün köyden, memleketten gelmişler başına fakir haldeydi. Onlara bakmakla uğraşıyordu. Çok çile çekti. Sonra Allah ona imkanlar verdi. Kuveytürk'ün fetva hocası oldu. Müdayi Vakfı'nın fetva hocası oldu. Rabbim geniş imkanlar verdi. Fakat o zaman da çok ağır hastalıklar verdi. Çuvalla ilaçla geziyordu. Mübarek adam. Geçen bir Lokantalara karşılaştık. Ben de hastayım, boynuma bir şeyler takılmış o zaman. Silivriye Sohbeti'ye geçeceğim, darlık baktım var. Ben de benden çıkıyorum oradan. Lokantacı geldi dedi, bak burada biri var seni görmek istiyor. Ben de zor yürüyorum, çıkıyorum. Böyle elimi çektim şey falan, tanımadım. Dedi bu senin hocam olduğunu söylüyorum. Çünkü çok sene görmemişim. Yani hocam bu benzetemedim dedim ama öyle diyorsa öyledir, doğrudur falan. Bu sürekli tabi hocam olma ihtimali dolunca gözüm de böyle uzakta biraz. İndirince karın benden. Yanına doğru yolaştık, baktım Nurettin hocam. Ha dedim bu benim hocam, hakiki hocam dedim. Biz dedemi okuduk kendisine falan. Ya hocam dedim çok değişmişsin. Dedi, Sanki sen değişmemişsin, sen de çok kastıyaşlı olmuşsun dedi. Öyle gördüm son. 63 yaşından mübarek. Çok aleviydi, çok zekiydi. Çiloda yetişmiş Molla Burhan Efendi'ler. O bu zaman da az yetişen bir zekâve sahibiydi. Sonra geçen haberlerden geldi, mesajlar geldi bize. Komaya düştüğü, beyin kanaması, ee, Siirt'te yoğun bakıma alındı. Geçen gecede vefat etti. Şinloda, İsmail Fatih İbrahim Deri bıramak Verilerin binlerce, on binlerce verilerin bulunduğu bu barak mezarlıkta defnedildi. Dün gidecektim. Fakat sabah toplu buçukta defnecezer dediler. Öğleni beklemediler. Hiçbir uçakta sabah toplu buçuk'a yetişmiyor oraya. Hiçbir uçak olmadığı da. Akşam da televizyon programı yetişmem lazım, söz vermiş idim. Onun için gidemedik. Aradık, başta alın diyebiliriz. Valla Burhan Hoca Efendi de hacca gitmiş, mübarek oda bulunamadı ama. orada alim veliler çok var. Allah Teala kavrini nur eylesin. Amin. Derecesini hale eylesin. Amin. Allah ilmin ve amelinin ve hizmetinin ve okutmalarının işta hizmetlerinin karşılığının kabrinde kendisine izhar edilmesi. Amin. Amin. Buyurun şahid. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah ve shallallahu ala rasulih. İlim hak büyük aktır. Biraz öğreten kölesi olmak lazımdır. Bizde de kısa bir zaman içinde olsaydım hak olardım. Tarafımızdan bu şahadetleri, hediyelerimizi gönderiyoruz. İmsal eyle ya Rabbim. Hüberde al eyle ya Rabbim. Kendi altı aliyatına ferahniyak eyle ya amin. Amin, amin, amin. Öyle de burada yine bir hal. Kardeşimiz vefat etmiş. Havranlı Şerife Ahiret anne. Eski ihvanlardan Kadir Efendi'nin annesi. Vefat etmiş bu annemiz de onda Ruhun Eşe ve la. Rabbe ne gelirci ishal eden. Amin. Ruhleni tun el Fatih. Şebetimle da kapmay. Fatih okul. Ya kana şu şunları okumak için buraya gelsek, alsak yeter. Allah kabul Şimdi bu kadar insana kendi şehadet okuyorsun, fatiha e okuyorsun, onların sayısında sevap alıyorsun. Ondan sonra sen öldüğün mümde Allah sana da okuyacaklar nasip ediyor. Mümin bir kula için Allah da sana acıyor, melekler de sana acıyor. Çok büyük ecirler var. Cemaat bir araya geldiği zaman çok hayır olur. Hep hayır olur. Hiç şey olmaz. Şimdi gelelim. Efendim. Dersimiz 39. Farz. Neymiş? 54. Farzdan 39. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek. Neymiş? Farzmış. Peki ümit kesmek neymiş? Haram. Bir şey fazla olursa terk etmek ne olur? Haram. Namaz farz kılmasan haram. Haram. ümit kesmemek farz. Ümit kesmek haram. haram. Bir de farkı var. Ümit kesmek de adamı da kafir ediyor. Allah. Her adam dese ki ben kesin cehennemliyim Allah beni affetmeyecek, kafir oldu. Neden? Çünkü Mevla benim rahmetimle ben ancak sapıdanlar dinden çıkanlar ümit keser buyuruyor. Rabbim Zümer Suresi'nde 53-i Tevbe'te ne buyuruyor? Hazreti Vahşi'lere o zaman geldi bu, onların tevbesi hakkında. يَا عَيْوَانِيَ الْمَذ۪ينَ اسْمَفُوا عَلٰى فُس۪ينَ Kendi nefislerinin aleyhinde israf etmiş, haddi aşmış, sınırı geçmiş, her türlü günahı yapmış, yapmadıkları hiç bir günah bırakmamış. Ama yine de benim kullar. La tekne dolu rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İlla Allah'a yaslıyor. Allah bütün günahları affeder. şeref bir insan ne kadar günah yapmış bazı insanlara da çok acayip acayip günahlar yapanlar var. Hiç misli olmayan günahlar var. Adamı mahsus. Tövbe etmek istediği vakitte Rabb'i bahseder. Ne yapmayacak? Ümidini kesmeyecek. Niye? Düşünecek ki benim günahlarım ne kadar? Koca bir süsle şu kadar şu kadar. Karşısında ne düşünecek? Rabb'imin rahmeti mi büyük? Benim günahlarım mı büyük? Eğer Allah bunları affedemez düşünürse Tevbe Allah'ın rahmeti küçük kaldı demiş olur kâhbır oldu. Ve Allah-u Teala'nın rahmeti, rahmeti ve bir şey, rahmeti ve şey kaldılamıştır. O zaman tevbe edelim tevbesi kabul olur. Ve ne kadar da günahlar olsa insan affolur. İnnehu el gafurur rahim Ziyade acıyan çok bağışlayan Allah'tır. İmam Şafi Fatihan, Vefat edeceği ve bittin. Şu metinleri okudu. Tam vefat ediyor. Şiirler okuyor ya. Ne kadar alt? Benim hakkı saadeti ve vaat bedahibi, Jaldur <gülüyor> raja minni lafik esullemas, Taafameni dembi ve benim karın karantuğu. Yafti kalbi kane afuk ya azama, Allah böyle gidiyor işte. Allah bize iman selameti versin. İlimi şahid okutursun, terbiyeyi okutursun. Allah'im zikli becetilsin, bu nefesimizde kolay etsin. Abi. Kalbim katılaştı diyor. Yani zora girdi, işim zora girdi, yollarım daraldı. Yani ölüm geldi cakte diyor. Ben de Ya Rabbi diyor sana karşı beslediğim ümitleri ne yaptım? Affına merdiven yaptım. Senin affına bir merdiven dayadım. O merdiven ne? Ümidim. Baktım günahların çok büyük geldi. Hesaba kalktım bu günahlar beni mahveder. Ama sonra senin affına Yakın ettim, mukayese ettim, baktım affın daha büyük geldi. E ne Neden söylüyoruz? İşte böyle. Adamlar böyle söylemişler. Enemiz de on, en rahat ol, en ne diyor? Ben günahkarım, hata yapıyorum. Bir senkarım ama sen de affûsün, rahimsin. Baktım diyor, üç tane kötü sıfat bende üç tane üstün sıfat sende. O zaman ne oldu mesele? Bunlar bunu buna denk geldi. Yani afın üstünde geldi. Adam geldi, vaşinuba, va, ey günahkarım, yaptınız beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Ne diyorsun? Sen Çok günahlarım var. Yardım, yıkıldım ya Resulullah. Buyurdun sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap desem. Gel, bir kere gel kıl. Kıldı. Şimdi söyle. Bunu mutlaka dualara kitap burada var. Öyle hatırlıyorum. Bazı kitaplarda yapmışım bunu yani. Allahümme, ey Allah, mafturdu ki senin bağışlaman benim günahlarımdan daha gençtir. Rahmeti ki evcâimdiyim ameli, şimdi maske duruyorum, tutuyorum, hatta gittim bir şeyler yapıyorum, ama benim amellerimdense senin rahmetin benim yanımda daha ümit Böyle söyle, adam söyle, bir daha söyle, bir daha söylüyor. bir daha söyle. Üç kere bunu okuyunca, kumda görür falan Allah kalk şimdi afoldun diye. Peki o zaman da o adamın miydi hepimiz? Evet. Hangi bir akşam olsa, aptal alsa, iki dakika tevbe lazım kilsa, peşinden bunu üç kere okusa afoldu diye. Kesin afoldu. Rahmet daha mı Herhalde dua kitabının baş tarafındadır. Tehekkütte ilk tevbe namazı kılınıyorum. Kirikat. Onun peşine okunacaklar. Geceki da olabilir. Seher vakti okundu. Okun, İstifalarda bahsindedir. Baş tarafındadır dualarım kitabının. Demek ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Adam 99 adam öldürdü ya. Sonra Tevben kabul olup sordu. Bir alime, o da olmaz dedi. Onu da öldürdü. Hadis-i buhari Bukhari, Bukhari ne kadar sahih. Başka bir alime gitti. Ona sordu. O da doğru fetvane. Ben de korktu 101. olurum diye. Ama terk falan yerde Allah tosları ibadet yapıyor. Onların yanında kapı açılabilir sana. O da o çıktı. Birden ölüm meleği geldi. Canını alacak. O da göğsünü gideceği tarafa. Fena er sadri nahba. Gideceği Allah dostlarının tarafına göğsünü çevir, fikriye döner gibi böyle ruhu teslim etti. Azap melekleri geldi. Bu adam yüz kişi öldürmüş. Kacedir. Alacaklar cehenneme götürecekler. Rahmet melekleri geldi. Tevbe etmeye gidiyordu, biz de alacağız, cennete götüreceğiz. Melekler kapıştı. Kapıştı derken, sokak kapması değil. Ondan sonra Rabbim bir melek gönder, hakem olsun diye. O melek kıyış bu mahvede Çıktığı yerle gideceği yerin arasını ölçün. Ne tarafa yakınsa o tarafına adam olsun. Ölçtüler. Aslında bir karış çıktığı yere yakın. Çıktığı yer neresi? Günahç dediği yer, kötü yer. Yani bir insan nerede günaşlıyorsa o o kişinin orası kötüdür. Fakat <gülüyor> Allah Teala fa'uha ila en tab'ad ve ila hasen takarrab. Kideceği topraklara Allah ava yetti. Sen biraz yaklaş. Çıktığı toprağa Allah var yetti. Sen biraz uzaklaş. Ve <gülüyor> ide Allah. İdaha ki akrab bi şevni. Fawziru lehu. Kideceği yer, köpek neceği, işte böyle bir ilim mecinin sohbete gelecek yani Allah'tan bahsederlerden arasına gelecek. Böyle bir yere gelirken bir karış, işte Allah öyle yaptı, lastik gibi çekti, toprağı uzattı. Gideceği yere bir karış yakın hesap çıkınca affedildi, melekler ruhunu, cesedi duruyor orada, ruhunu aldılar zehredildi. Bu nasıl bir şey ya? Sakın öyle ortalığı keseyim, doğrayıp da milleti kes bir taneleri gibi yüze tamamlayayım imamesine. Ondan sonra da geliriz bir sohbete af olur. öyle zannetme. Bu şimdi, bu adam nasıl ile tevbe etmiş. Çok pişman olmuş, bir daha tevbe etmiş vesaire. Orada bazı şartlar var ama, ben nasıl olsa günah da sonra af isterim de olurum. Böyle kasıtlı yaparsan, işin zor. Yine de af olmazsın demiyorum ama mahkemede bile ne yapıyorlar? Adamı yaralamış veya öldürmüş. Tehammüden olsa, yani kasten bir de hazırlık yapmış plan. Beklemiş kenarda köşede, buradan geçer, şu saatte şuradan çıkar, buradan gelir. Onun cezası ne oluyor? Çok ağır oluyor. Niye? Ne diyor onun adına? Hazırlıklı yani. Ama adam adamla otururken, o ona bir şey demiş, o ona bir şey demiş. O ona sövmüş, bölmüş, o da siniri bozulmuş, kalkmış, çekmiş, vurmuş onu. Ona da ceza veriliyor, az verenler. Niye az veriyorlar? Tahrip unsuru var. Anladın mı? Ama sen hiçbir şey yokken önceden planla. Bu adam şurada devireyim diye. O vakit, suçun ağır olur. O ben istediğimi yapayım da sonra nasıl olsa mağaza vaaza gelirim. Sakın öyle işler düşünmeyin. Ama Afolanlar olanlar oldu mu? Oldu. Çok günahkarlardan afolanlar var. <gülüyor> ümit kesmemek neymiş? 39. farz. Ve bizim de başımıza işler gelir. Şeytan bazı gelir, ümit kestir be. Sen daha af olmasın, bittin sen der. Sen de şeytan öyle, sen bittin der. Benim Allah'ımın rahmeti bitmedi, sen bitti. Böyle deyin şeytana. Bazen gelir bana bile de der öyle. Sen hafı olmazsın çok bozuk adammışsın derim. Ben de derim bozuk adamım doğru diyorsun ama sana uyku da şimdi daha mı bozuk olayım? Şeytanla böyle konuşuyorum. Oh. Görüşmüyorum ha. <gülüyor> konuşuyorum. Bazen. Yani o bir şey diyor bana vesvese veriyor bazen. Ben de ona cevap veriyorum. Baş etmek zor. Bir ayı toplusun o sana bir ayı toplur. Bir hadis olsun o sana bir hadis toplur. Çokta kocalığı var. Telsefesi çok. Filozofları sollamış, hepsini o Ayet, hadis bilmezsen, şu sohbetlere gelmezsen, seni de devirir, beni de devirir. <gülüyor> Bir ümit kestirse bittin. Hangi günah yapsan, Rabbim Allah. şirki dahi dünyada iman etse affediyor. Şimdi... Hem de şirkin aklı garanti ya. Öbür günahlardan tevbe ediyorsun. Acaba şartlar yerine geldi, şu oldu mu bu oldu mu? Kesin diyemiyorsun. Ama bu adam gavul olsa, şimdi Müslüman olsa adama kimse diyebilir mi hoca ki hocaki ki, seni Müslüman oldun mu olmadın mı Allah kabul ettin mi mi şüpheli? Diyebilir misin bunu? Kim gelmeye canep getirdi, iman etti, Müslüman oldu Kur'an'a, dine iman etti, onu herkes Müslüman kabul etmek zorunda mıdır? Tabi zin, ya e Allah senin pekam kabul etti diye şüphe var mı yok? Ama hepsi bu adam 90 senelik kaşerlemiş kabul, bir anda tertemiz oluyor af oluyor. E biz bu kadar senelik Müslümanız ya, bizi affetmez mi acaba? Eder, eder, demek kesmiyor. Ya durku. Bir ehli-i kibül et, tehlike. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ne alaka hocam? Şey gücü düşük herhalde. Kafan şaşırttıyorsun. Değil. Galah-i Nazik Allah'a ne buyur? Bu ayette kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demekti? Biliyor musunuz? diyor. Sahabeden iyi sen de anlayacaksın. Bunu mağraflıyor. Ümitsizliğe kabulmayın. Allah'tan ümidinizi keserseniz kendinizi tehlikeye atınız. Çok büyük tehlike. Evet efendim. Hadi şeyde okuyalım. Ekberul keba'ili Büyük günahların en büyüğü en iş var billah Allah'a koşma. O zaten günah sınıfındandır ama tabi şirk olduğu için imansızlık günahların başında gelir. Velkunub mi rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek şirkten sonra gelenlerdendir. Bu da adamı eder. وَدَمْنُ مِمْتِ لِلّٰهِ Bir de geçen dersleri okuduk, Allah'ın azabından emin olmak. Yani bana bir şey olmaz, Allah bana azab etmez, ben cennetliyim diye karanti kendini hissetse, o da büyük kiraların elbihine girer ve kafir olur. Allahım sen bizi şirkten muhafaza et. Cinsinden açılımdan hep Rahmetinden ümidimizi hiçbir zaman kestirme yalan. Azabından da hiçbir zaman bizi güvendirmeye yalan. Hep korku ile ümit arasında dengeli olmayı bize nasibi. Amin. Amin. Ne kadar büyük günahlar şirkle beraber çöy. Ayet kelimelerini buyuruyor İslam süresinde inne kana lil azabin gafura azabin namaz kılınıyor. Ne demek? Allah'a çok dönenler. Allah Teala diyor bana çok dönenleri ben de çok affederim. Peki çok dönen ne demek? Akşamdan sonra Allah rabbinde vardı buna. O defet değil. İbadet zaten k. Çok şu demek. Sen bir şey yapmazsan da bu. öyle diyor. 100 gibi öyle çok dönen ne demek biliyor musun? Çok günah yapan demek. Niye öyle demek? E şimdi çok dönmek ne demek? Çok tövbe Çok tövbe ne demek? Çok günah yapmak. Yani böyle yüz gün dönüyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Biz de zannediyoruz ki Allah sadece buna. Hadi da bıktım senden git. Defol kabuğundan. Yok, Ya buyuruyor ki çok günah işleyin, çok döneni çok affederin. Allah. Bu da size bir ayet. Hı hı. Ah bu ayetler ahirette aklımıza gelsek maçayı kurtarırsın mı? Cehennem gürlediği zaman herkes ayeti mati unutur. Şimdi bir ayeti bilmiyorsun ki. bari şimdi dinleyin ayetleri biraz belleyin de belki bir ayet almış okursunuz ahirette kurtulursunuz. Bir alim nasıl kurtul Mevla ona ne buyurdu? Ne hey kötü alimsin. Şöyle şöyle bir var. Eyvah! Dedi ki, Ya Rabbi, ne yapmayı düşünüyorsun bana? <gülüyor> Azap etmeyin. Allah. Dedi Ya Rabbi ama bana senin böyle yapacağından dair bir rivayet geldi. Ne geldi sana? Bana bir hadis rivayet etti. Kim der? soruyor ona. O da eski çok alim. Diyorlar bana şu anda, ona şu anda, ona şu anda geliyor. Bütün ravileri sayın işte. 6-7 raviler. O da Ayşe. O da Resulullah'tan. O da Cebrail O da sende. Ne buyurmuşum ben? Ya Allah ki 60 yaşını geçip de Müslüman olarak yaşlananı azap etmekten hayal eder. Ben de 60 yaşını geçtim Beyler anda bundaki Cibril doğru söylemiş. Muhammed'in doğru söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Aca doğru söylemiş. Allah yalan. Raviye hep sahipti. Bütün raviler doğru söyledi. Hadis sahipti. <gülüyor> Ama hadis sahibi değil, mi, değil. Masire gittikten sonra öğreneceksin hadis sahiplik. Şimdi ben söylüyorum sana. O bari mesela Biraz ayet hadis bilmenin faydası var. Allah konuşturursa konuşuruz inşallah. Ben de bu çene varken kurtulurum zannediyorum ama <gülüyor> yok öyle hiç. Anamızı korkuturlarsa diri biri tutulur ha. Korkutma bizi ya Rabbi. Ya Rabbi verirken korkutma bizi ya Rabbi. Meleklerin çirgen surette, korkun faziyette göndermemize ya Rabbi. Bundan yaramayız Allah'ım. Uvar etmakedir şükretne zayıf zafiyeti bize başla. Ya. Amin. amin, amin, Allah Allah, Allah Allah. İmam Zühdri adı olan bugün açtık. Peygamberlik işler. İmam Zühdri ne demek ya? Çok büyük. Tabi tabakalar yani. Sahabeden sonra gelenlerden. O günahtan sebep ailesini bıraktı. Şehri terk etti. Çıktı dağlara tevbe edecek. Af olana kadar işte artık Allah'tan bir rüyam görecek, işaret alacak. Af olmadan aileme de yanaşmayacağım. Evvede gitmeyeceğim, şehre de gitmeyeceğim. Adamlar da kendilerine ne ağır cezalar veriyorlar. Biz şurup şerbet, çerez meres, Allah affetsin bizi ya. Çok günah ettik. Estağfurullah. <gülüyor> bir yandan değil lan bu al. Öldü. Böyle tövbe mi oldu Biraz işten çeşişin de böyle göbeğe verirsinler. Yapmış yapmış günahlarını hala gülüyor. Ya. Bak bıraktı gitti. Halbuki onların günahları büyük bir şey değildir ha. Kimle karşılaştı? İmam Zeynel ağabeyinle karşılaştı. İmam Zeynel ağabeyin kim? İbadet edenlerin süsü demek. 12 imandan değil mi? Evet. Kimin oğlu? Evet. Efendim? Hz. Hüseyin Efendimiz'in oğlu. sağ kurtulan imam 18-20 yaşlarında Hastaydı. Çok, onu öldürmediler orada. Ondan bütün soy devam etti. Dünya seyit koptu. O bir kaldı yani. Ehli beyti kestiler. Allah lanet etsin o zahide. Amin. O katillere lanet etsin. Amin. Allah. İmam Ali Zeynel Afidin Hazreti. Dedi ona niye geçiyorsun buralarda? dağlarda? ta. Dedi böyle böyle. Dedi sen ne yaptın? Bir bünah yaptın. Sen şimdi daha beter oldun. Niye? Kunulduk ya rahmetillahi ta'f. Sen Allah rahmetinden ünlük oh. kesmiş bir haldesin. Eğer ümiti kesersen, yaptığın günahtan büyük olur. Niye böyle ümit sen? Ola ki, sevindi, ya dedi, ben onu düşünememiştim dedi. Ben ümit, ümitli olayım da af olduğumu düşüneyim. Aileme döndü. Doğru döndü ailesi. O zaman dedi, Allah'u alemû hayfi ve Allah peygamberliği kime vereceğini, en iyi o bilir ayetini okudu. Ne demek? Şimdi Mekke'de kaç kişi çıkmış ben peygamber olur muyum bir bekliyorduk. Altı zaman peygamber geldi ki. Allah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasul oldu. Peki ne dediler? Evlânü sünnâveri Kur'an-ı aylâr i Minel kariyeteğine alsın. Mekke'de büyük falan ağa var. Taif'te falan ağa var. Bu Kur'an onlara indirilmedi de gitti. E, bu tarifin yetimine mi indirilir? Haşa. Kendilerine bekliyor Beğenemediler peygamberi. Allah-u Teala da ne koyuyor? Olmuyor musun bunu rahmetten? Benim rahmetim onlar bu bölüştürüyor? Nübüve peygamberlik benim rahmetimdir. İstediğime veririm ama kimin o makama layık olduğunu da en iyi ben bilirim. Şimdi peygamberin torunu olma meselesine gelince Allah kimi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ben getirecek? En iyi, o bilir. Kim layıksa o peygamberin neslinden gelin. İmam Zuhri de ne diyor şimdi? İmam Zeynel Abdü'nin Osmanlı'nın torunu ya sallallahu aleyhi Allah bilir diyor peygamberliği kime verecek işte o ehl beyti kimden yapacak dedi Allah. Nasıl yani Rabbim adamını seçmiş? Beni elime evime yurduma yoksa ben ümidi kesmiş gidiyor. Koca âlim ama insan bir bunalıma girebilir bazı kere. Herkeste olur. Ümüt evet. bir sahabeden Sahibim. ki bir hadisi kutsi de Allahü Teala şöyle buyuruyor. Şimdi bu hadisi kutsi bu, bu gecemizin müjdesi olsun. Hepimiz ümitlenelim mutlaka af olunacağımza dair hemen nasoğt evvelisiyle dönüş yapalım. Seherlerde istiğfar edelim. Özellikle bu barak cuma gecesi. Benim de günahlarım için af isteyeyim. Meylesin için hafistlerim. İnni la hikbu Allah Teala diyor. Ben istemiyorum. en mutel hâdû bi Bir yanlış yapmış adam o hatasıyla beraber ölsün istemiyorum. Vel mücdün mücür mü? Hangi günahı yapan olursa olsun. O günahıyla beraber ölsün. Tevbesiz bana gelsin istemiyorum. Velakinni ve ben istiyorum, ne istiyorum? En yüzü müfeytu, günah işlesin ama yani günah işlemesini istiyorum mahasıda değil ama işlesin ki tevbe etsin istiyorum. Hani bir hadis-i şerisine buyuruyor? Devremdünnibû lezeheballâhu bikûm ve leca'e bikûm minüzdibûn feestafirûn feafiraleûn Hiç günah işlemeseniz Allah sizi yok eder. Niye? E tevbe ihtiyacı olmaz. Allah'ın da affetme sıfatlarını tecelli edemez. Onun için günah işlemezseniz Allah sizi giderecek, yerinize günah işleyenleri getirecek. Onlar da günah işleyip tevbe edecekler, o da onları affedecek, sevinecek. Acayip iş. Hocaman hep bir günah yapmamız lazım o zaman daha. Az kaldı. Ne az kaldı? Sen zaten bilip bilmeden tohum çıkartmışsın. O kadar günah almam ki bilerek yapmaya hiç yüzüm yok. Ya ibadî, ey benim kullarım kullukun hattâûl siz hepiniz hatalısınız. Yani çok günahkarsınız. kâtsınız. Ve gayrûl çok günah yapanların en gayrıları kimlerdir? El-Kevrab'ın çok tövbe yapanlardır. Bunca hatamızı Allah çok tövbe etmemizi mühesele eyle. Amin. Ve lekkâne cinâetü arîgüten bir adamın suçu ne kadar geniş olsa, ne kadar uzun olsa, ne kadar enli olsa, bir adamın günahı göklerin, yerlerin arasını doldursa, bir adamın günahı dağları açsa, günahlarınız diyor, birinci kaç semaya varsa, Allah Allah. Oh. rahmeti vasıa, rahmetin daha geniştir. Oh. Ve yediği basıfak, rahmet elim yayılmıştır. Her yere açılmış. وَاَنَا اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ ''Ben acıyanların en merahmetlisi'yi'' Yani bakıyorum da, bir adam bana ne kadar zulmet etti, şu ediyor, bu ediyor. Sonra bakacağım da adamı dövüyorlar, bövüyorlar, yine acırım ha. E bu kadar merhamet var, ya Allah'ta ne kadar O düşün, hiç ümit kesilmez. Kattavi öyle, tartarladılar, ettiler rinç Yani Kaddi Afi Müslüman değildi. idi. Müslümandı. Yani son kelime-i şahadetle ölmek nasip oldu ona. Afi Kur'an'dan kulleri kaldırdı. Kur'an'ı eksikliği için kafir oldu. Sonra Kaddi Afi kadınların başlarına baştı. Ondan sonra örtülüler çoğaldıkça kadınlara askere alma mecburiyeti koydu. Asker hegelene de başını açma mecburiyeti koydu örtülüleri azaltmak için. Tam bir Bağızcı, Irkçı, Komünist bir şey. Bukhari Müslim'i inkar ederdi. Derdi ki bunların hiçbir Arap değil. Bu kitapları yazanlar Arap olmadığı için bunlar uydurmuş derdi. Bütün hadis kitaplarını inkar ederdi. Sabık kafir. Ama yine de o görüntüler birisi de kazık soktuk içine Görüntülerde var. Ben seyrettim tamamen kazık ya e ki karısına kızına böyle işler edersen askeri alıp da Allah'ta ne ettin sana kurban oldu. bu zulüm var ya zalimler ibret almıyorlar vallahi şirkle bile Allah adamın düzenini sarsmaz ama zulümle yaşatmaz diyor. nice şirk devletleri imparatorlukları bizansları şirk kâfir yüzlerce sene binlerce sene yaşamıştır. Ama bir zulüm varsa zulüm, zulüm yaşamaz. Ama tabii ki öyle mi yapılmalıydı? Olmaz. Yaralının muamelesi İslam'da o değil. Değil mi? Yaralıya öyle taklaklamak etmek falan. Uygun değil. E şimdi insan o şeyi görür. Ben bu kadar da ona düşman edeyim. Yani çünkü biliyorum o kızları bütün genç kızların evvel kursuna geçen onlar askeri alır, hiç ailesinden karışamaz o böyle sürükler ettiydi ben biliyordum. Hiç evvel düşman ama o durumda görünce yine insan insan olarak yani. Kafir de olsa ya bu hale düştü insana bir acıma geliyor. Tam sonra kendimi toparlıyorum, sen ne acıyorsun be diyorum ama gayri ihtiyari bir merhamet oluyor. Oluyor mu oluyor? Oluyor. Oluyor. oluyor. Şimdi bak ki ben acıyanların en merhametlisiyim Allah. Bizi de melekler tutarsa Allah bizi azaba yollatmayacak inşallah. i̇nşallah. Acıcam inşallah. Kurban oldun bizi acınmak çıkartmayalım. Amin. Acınacak halden dışarı çıkartmayalım. Amin. Bizi rahmet dairesinde sakla bizi amin. Amin amin amin. Ne yapılmış? Şimdi? şimdi kardeşim ne geliyor? Arvandergizi çıktı. Teröristleri lanetliyoruz. Askeri ve polis güçler birliğine davet ediyoruz birbirine rakabet yapayım derken vatandaş ölüyor. Bu hususta uyarıyoruz. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin Efendi Hazretleri olan görüntüleri, elini öperken ve ziyarette. Ondan sonra burada yaptığı konuşmanın tamamını çevirdik. Burada konuşma Türkçe. Ayetlerle, hadislerde yazılmış. Ben size daha bu hususta bilgiler verdim. Şimdi Ancak... ne Kaç gün? Ya, ya, başlayalım. Başlayalım. Girdim hocam, girdim hocam. Girdim, girdim. Yarın ne, girdim, girdim. ne ki? Yarın Ya. Hocam, ya. Evet, girdik, girdik. girdik hocam. Girdik, girdik. girdik mi? Hocam, gecesi. Gecesi. On geceleri. Evet, Niye deniyorsunuz? Hocam. 28 Ekim Cuma diyor. Yarın. Yarın ha? Evet O Bu gece çok büyük gece. Görüyor musun? Hasta söker kaptık geldik ama Allah, Allah razı olsun. Tuzla'yı gözünden vur. <gülüyor> <gülüyor> Niye büyük gece? Zilincel'in e birinci gecesi girmiş ya. Hem de cumar gecesi. Girmiş. Ne var bu geceler hakkında? Sana söylüyorum. Allah'ım ne buyuruyor? Celle Celaluhu vel fecri imsak vaktine yemin eder Ve ve yârin aşkin on gecelere yemin eder. İşte on gecenin birinci gecesi. Bundan sonra hep gecelere Allah'ım yemin etti ne kadar büyük geceler Kuran'dan ayet okudursa bir de hadis-i şerif ne buyurur mâ min eyyâmin hakbu illallah teâl el amelus salihuhyâ min aşridir hikce Allah salih amel işlenmesini sever ama bu on gecelerin on günlerin salih amellerini sevdiği kadar senenin hiçbir gecesinde gününde yapılan ameli sevmez. En çok bu gecelerde ve yarın iki gün birdir bu günlerde yapılan sefer. Dediler ya razıallah cihada çıkan da bunu geçemez. Gayrı veren mücahide bisevillahi. İlla razı'nü harace bi nefsi ve mani felev yavtum iddia diye bir şey. Bir adam Allah yolunda cihata çıksa, kazaya, İstanbul'un fethine gelse ya, Mekke'nin fethine gitse ya, o bile diyor bu on gecede günde yapılan amele denktik. Ancak diyor, cihada çıkıp da canını da verdi, şehit oldu, malını da verdi, atı da boğazlandı, hiç eve geri bir şey dönmedi. Ne canı döndü geri, ne malı döndü geri. Bir tek bu adam buna denk gelir. Yoksa cihada gitti, geri döndü, yaralı maralı buna denk gelmez diyor. En sevgili bu gece, yarınki gün ve on gece başladı. Böylece onuncu gün kurban bayramı olacak inşallah. İnşallah. Hadis-i şeriflere buyuruyor. Bu hadis e, Bukhari'de bu şimdi okudu. Tirmizi dedi şudur. Kullu leyretin dilu, leyretek kadri. Kadir gecesi senenin içinde gizlidir. Özellikle Ramazan'da, Ramazan şerif, özellikle son 10 geceler, özellikle tek gecelerde, özellikle 27'ye kadar rivayet var. Ama kesin diyebiliyor muyuz ki kadir gecesidir şu Yok. Ama ne buyuruyor hadis-i şerif? 10 gecelerden her bir gece Kadir Gecesi'ne denktir. Şimdi Kadir Gecesi gizli bilmiyoruz, bu geceler gizli değil, 10 gece, 5 gece biliyoruz. Şimdi bu gecelere de Kadir Gecesi'ne denk, Resulullah yani bir aydan hayırlı şimdi bu gece. Kadir Gecesi Kur'an'la sabit, bu 10 gecelerde Kur'an'da var ama Kadir Gecesi'ne denk olduğu hadis de sabit. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi bu gece Kadir Gecesi. Yemin etsem bir başım ağrınır mı? Resulullah yalan söyler, sallallahu aleyhi. Kadir gecesine denktir. Denk ne demek ya? Eşit. Bak ne geceymiş ben bilmiyordum ben yarın öbür gün zannediyordum. İyi ki gelmişiz. Hastayız sökeriz dememişiz. Sizler ben maç var, dizi var, kopşu var, misafir var falan dememişsiniz. Geldiniz. Bak ne kazandınız. Kadir gecesini hiattik. Nereden kadar katı ya? İlim meclisi olduğu elhamdülillah ey efendim kardeşlerim Kadir gecesinden muadid bir gece deyiz Allah'ım ziricayımızın mübarek eylesi kaçıncı aya girdik? 12. aya girdik bundan sonra yılbaşı şimdi bu dergide ne var biliyor musunuz? Allah terbiye günü 4 Kasım cuma nam ibadette Arap'e gecesi ibadetleri, Arap günü, ibadetleri, bayram gününün kılılacak namazı, bayram namazının dışında, Zülitce'nin ilk on gününün zikirleri, yarın başlıyor muyuz? Sayma kaçta? Elli beşte. Yüzer kere. Beş zikir okulacak kaç kere? Yüzer kere. Yüzer kere. Deala Allah-u şey başlıyor. Ekserisi kelime-i tevhidlidir. Üçü kelime-i tevhid üzere mebliğdir. Beş tane zikir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a öğretti bunu. Havaların sor, cevabını sordular. Buyurdu ki birinciyi yüz kere okuyanın Amerika'da, Dünya'da hiç kimse'nin ameli yazılmaz. Ancak ondan fazla okuyan ondan fazla olur. Sabahtan akşam istediği ibadeti yapsın. Bunu yüz kere okuyandan daha fazla cevap kimseden Allah'ın huzuruna yükselmez. İkinci dua yüz kere okuyor. Bir milyon cevap yazılır. Bir milyon günah silir, cennette on bin derece verir. Üçüncüsü yüz olsa olsak, bin melek gökten iler. Elleri açık bir halde, gelirler o adamın başına 70 bin melek onun atlığı için, rahmeti için, işlerin halli için, sıkıntılarının görülmesi için ona dua ederler. Yetmiş bin melek özel geliyor, dua ediyor ona. Dördüncü ciddiyi yüz okuyanı, melek ağzından alıp Mevla'nın huzuruna koyar, Allah Teala o zikri uzununda bulunur bulmaz Rabbim mekandan münezece doğru okuruna Rabbim özel bir bakışla bakar bu kadar insanlar cinler, melekler var bunu okuyana o hangisi hasbi Allahu kefaze be Allahu mina alahe sallallahu alimta o zikri Rabbim ona özel bakar diyor özel ne demek biliyor musun her şeyi görüyor mu görüyor ama Şimdi projektör her yeri aydınlatırken misal veriyorum tesbikte katlarım. Böyle bak, birden döndü sana. Mevla her şeyi görüyor bu zikir ağzından yüz kere bitti. O kuluna bir özel döner şöyle. Allah Allah Allah Teala bir kuluna göre, böyle bir bakarsan nazarıyla rahmetiyle. Ebedi azap yok diyor. Yarın başlıyor. Herkes okusun. Zikirler elli beşini zayıf eder. O terbiye günleri Arafa günleri de önümüzdeki perşembe konuşuruz inşallah. i̇nşallah. Bayram nedir? Azal, azal, azal. Tam o zaman kavuşuruz. Perşembede terbiyeleri anlatırım size inşallah. inşallah. Bu zikirleri bu 10 günlerde okuyan Allah dostları gördüler ki evlerinde nurdan beş tane tabak var üst üste konmuş. Evlerimiz, ocaklarımız, dükkanlarımız, okuduğumuz yerler nur olacak. İnşallah. i̇nşallah. Bu çok büyük zikirlerdir, finitçe zikirler. Sonra sene sonra duası var, sene başı onları ileride konuşuruz. Değerliğimiz bunlara olsun inşallah. Herkese dağıtın, yayın, hayır yapın, hediye yapın, milleti amel ettirin, zikrettirin, Allah denittirin inşallah. Allah da size kat kat mükafatla ihsan eyleye. Amin. Amin. Şimdi diyorsun ki bu hoca sağlam olsaydı ne yapacaktı? Yani sürekli yaptı. İyi ki hasta da kısa kesti ama kısa dedi yine bir Biraz tabii şeker, meydan su içi de kendine geliyor ama sizin bereketiniz. بسجنتو ان شاء الله امي في حاجه لادعي لها اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اصحابنا اللهم انا نسالك الجنه امين لا علم منكم لنا على الله ان كان ذكر باقيه الجنه لا علم ان جههتكم النار واغناينا سلوك الجنه امين ما قدر ربنا قول معنه يا علم منكم لنا نقول انكم شروا الله عليه وسلم فان تن شاء الله ان كل عاجل واجل ما علم كل عاجل واجل ما لنا ما لنا امين اللهم وفقنا الى رضاك وافاج على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 aleyke said el-awali ve el-akhirin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun meslamun alel mustafirin alhamdu lillahi rabbil alamin muhammedin sallallahu aleyhi ve ve sallam ya robb erhamna wa enta erhamur rahimin shahidin avchatina şehit olan vefat eden bütün müminlerimizin ruhu Asker polis şehitlerimizin ervahı için, Nuret Hican hocamızın şerefli ruhu için, diğer bütün geçmişlerimizden müminin ervahı için. fatih